Allahümme ekrimna fahmen nebiyyin ve hifzal mürselin ve ilhama melayketil mukarrabin. Amin. Ve kâle annebiyyü sallallahu taala aleyhi ve sellem,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 Ve muhterem cemaati Müslüman. Sizin de bildiğiniz gibi şöyle kısa bir müddet hakikaten kısa sayılabilecek bir müddet bir şifa talebiyle sağlık gerekçeleriyle buradaki derslerimize ara verdik aslında bu üçüncü cuma da tatile dahil idi ama döndüğümüze göre başka bir yerde cumayı kılmaktansa yine cemaatimizle birleşmeyi tercih ettim ve bugün yine derse başladık hiç olmazsa Haftaya gelişi Hazırlamış oluruz Cenab-ı Hak Herkese niyetine göre verir Bize de Sahih Niyetler Ve onun hayırlı Neticelerini ihsan Buyursun Duamız niyazımız budur inşallah Sizden izin al alarak ayrılırken de söylemiştim epeyce uzun bir müddet epeyce bir zamandan beri bu cami-i şerifte cuma namazından önceki derslerimizin mevzunu Yunus Sure-i Celilesi teşkil ediyordu Sure-i Yunus'u bitirdik ondan önce daha başka sureler de gözden geçti Yeni bir sureye başlayacağız inşallah. Çünkü Kur'an'ın dışında dolaşmakta hayır yok. Kur'an deyince Kur'an'la sünneti biz ikiz kardeş olarak kabul ediyoruz. Bir müellifin yazdığı esere haklı olarak verdiği isim Es-Sünnetü Şakikatü'l-Kur'an diyor bir Arap müellifi. Sünnet, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünneti Kur'an'ın ikizidir diyor. Kur'an'ın ikizidir. Kur'an'dan bahsedildiği zaman sünnetten bahsedilmiş oluyor. Çünkü bütün Kur'an Allah'ın Resulüne talimattır. Ve onunla işlerin ele alınmasını, onun tatbikatıyla ele alınmasını istiyor. Kur'an'dan bahsettiğiniz zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan da bahsetmiş oluyorsunuz. Onun sünnetinden de bahsetmiş oluyorsunuz. Ama sünnetten bahsettiğiniz zaman, yani peygamberin kavli, fiili ve takriri sünnetini, esas alarak meseleleri izah ederseniz Kur'an'dan bahsetmiş oluyorsunuz. Yani diyebiliriz ki Kur'an böyle satırlara, sayfalara tahvil edilmiş, satırlar, sayfalar haline getirilmiş bir Muhammed'dir. Hazreti Muhammed de yolda sokakta dolaşan Gezen, hareket eden canlı bir Kur'an'dır. Kesinlikle bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ayrı değerlendirmek, mutala etmek mümkün değildir. Çünkü her şeyin başı, üstül esası, temeli olan Kur'an, o Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a onun sünnetine bağlanmamızı ısrarla emretmektedir emir o olduğuna göre peygamberi dinlediğin zaman Kur'an'a gitmiş olursun Kur'an'ı dinlediğin zaman peygambere gitmiş olursun yani bunları ayrı düşünmek ayrı değerlendirmek mümkün değil o bir kısım yanlış iddia sahiplerinin Müslümanları bulandırmak için yanlış anlayışlara sevk etmek için söyledikleri gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir postacı değildir. Yani Resul elçi demektir diyorlar. Elçi yani bir türlü postacıdır. Bir yerden aldığı haberi, aldığı mektubu, ulaştırılması gereken madde neyse onu alıyor. Bir yere ulaştırıyor diyor. Yani postacı taşıdığı mektubu yolda açar okur mu diyor. Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an'ı açıklayan, Kur'an'ı tefsir eden, yeni uydurma tabiriyle Kur'an'ı yorumlayan bir kişi kabul etmiyorlar. Onun vazifesi gelen vahyi insanlara ulaştırıyor. Fakat insanlara ulaştırılan bu vahyin inen ayetlerin, surelerin izahını insanlar yapacak diyorlar. Ya e, o da bir insan. Madem insanlar yapacaksa, insanların en mükemmeli olan Hz. Muhammed'in nasıl bunun dışında düşünüyorsun? Bir, ola bir Müslüman, her şeyden evvel peygamberlik sıfatının yanında o bir Müslüman. ola bir Müslüman olarak gelen vahiden sorumludur. Gelen vahyi anlamakla, tatbik etmekle, yerine ulaştırmakla görevlidir. Yani Resulullah'ı devre dışı bırakmak isteyenlerin milletleri kötüdür. Zihniyetleri batıldır, yanlıştır. Biz de "E bunlar galiba haklıdırlar. Kanaatine vararak, cehaletimizden faydalanarak bizi aldatmaya kalkışırlarsa yanlış bir hükme varmayalım." diye bunları söylüyorum. Yeni bir sureye başlayacağız. İnşallah bugünden itibaren bu yeni sure celilenin adı da Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi olan Fatiha suresi olsun istiyorum. Niye? Fatiha suresini her gün okuyoruz. Normal namaz kılan bir Müslüman. Normal olarak namaz kılan bir Müslüman günde sünnetlerle birlikte 40 rekat namaz kılmış oluyor. ve her rekatında da Fatiha suresi okunuyor. Yani Fatiha'nın söylediklerini, beyan buyurduklarını günde en az 40 defa tekrar ediyoruz. 40 defa tekrar ediyoruz. Kaldı ki namazların dışında yani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünneti olarak, tatbikatı olarak, tavsiyesi olarak bize ulaşan başka namazlar da var. İşte kerahat vakti sabahleyin, kerahat vakti çıkınca güneşin doğuşundan itibaren şöyle 40-45 dakika geçince İşrak namazı kılınıyor. Efendim, biraz daha güneş yükseldikten sonra kuşluk namazı kılınıyor. Akşam namazından sonra altı rekat Evabin namazı kılınıyor. Efendim gece teheccüd peygamberimize farz olan, bizim için de sünnet olan, müekked bir sünnet olan teheccüd namazı gece uykunu böleceksin. Allah rızası için kalkıp namaz kılacaksın asgari iki rekat yani bunları da eklersek veya camiden içeri giriyorsun camiyi selamlamak mahiyetinde tahiyyetül mescid adını taşıyan iki rekat bir namaz kılıyoruz e bütün bunları eklediğimiz zaman bir gün içinde okuduğumuz fatihaların miktarı artıyor sadece namaz içinde okuduklarımız e ölülerimizi de hatırlıyoruz. Bir yerden geçerken bir mezarlıkla karşılaşıyoruz. E burada yatan Müslümanların böyle bir hediye ihtiyacı vardır diye Fatiha okuyup sevabını gönderiyoruz. Yani çok çok tekrar ediliyor Fatiha sureyi cilesi. Acaba her gün bu kadar çok tekrarladığımız bu surede neler anlatılıyor neler konuşuluyor şimdi buradan haklı olarak birileri şöyle diyor demiyesiniz. hani ibadet Türkçe olsun diyenlere sakın hak vermeye kalkışmıyorsunuz böyle bir yanlış düşüncenin yeri yoktur burada efendim işte onlar diyor ya ben okuyorum günde şu kadar kere Fatiha suresini okuyorum fakat bunu Türkçe olarak okumadığım için ne dediğini anlamıyorum. Ya e bunu Türkçe okusaydık daha iyi değil miydi diyorlar. Şunu hemen başta söyleyeyim. İbadetin Türkçe olmasını isteyenlerin bir defa ibadetle hiç ilgileri yok. Yani ibadet yapan kişiler olarak ibadeti Türkçe istemiyor bu adamlar hatta şunu da söyleyelim ibadetin Türkçe olmasını gerektiğini söyleyenler Türkçeden daha güzel Arapçayı biliyorlar yani Fatiha suresini Arapça okuduğu zaman daha güzel anlıyor bu iddiayı yürütenler o yolda de sokakta birkaç adam var böyle modaya uyuyor Propagandalara kapılıyor. Ya sahi Türkçe olsun. Sonra nasıl Türkçe olacak? Allah Kur'an-ı Kerim'i indirdiği zaman ki miladın 7. asrının 7. yüzyılın 1. çeyreğinde Kur'an-ı Kerim inmeye başladı. 610 yılından itibaren inmeye başladı Kur'an-ı Kerim. Yani o gün Allah hangi dilleri biliyordu? Kur'an'ı indirirken son peygambere son vahyini gönderirken son ilahi e, tebliğ dediğimiz mesaj diyorlar hoşuma gitmiyor pek. O yabancı kelimeden sıyrılın. Vahiy kelimesini öğrenmeye çalışalım. Allah'u Zülcelal'in bildirmek istediği şeyleri hususi yollardan birisiyle peygamberine bildirmesinin adıdır vahiy. Efendim doğrudan doğruya bindirir, bildirir, rüya yoluyla bildirir, efendim melek vasıtasıyla bildirir, bildirir, bildirir. Vahiy. Allah bildirecek, peygamber de ondan aldığı bilgileri yayacak. Onları tebliğ edecek. Şimdi tebligat başladı. Tebligat o gün Allah hangi dilleri biliyor? Yedinci yüzyılda, miladın yedinci asrında yani Allah Türkçe'yi bilmiyor muydu? Arapçayı biliyordu da o gün Türkçe'yi bilmiyor muydu? İngilizce'yi, Fransızca'yı, Almanca'yı, Rusça'yı bilmiyor muydu? Çince'yi bilmiyor muydu? Allah bütün dilleri biliyor. Ama bildiği bütün bu diller içinde, son din için tercih ettiği dil, Arapça. E de biliyor. Niçin Türkçe'yi son kitabına dil olarak seçmiyor da Arapça'yı seçiyor? E sana mı soracak, ben son kitabımı indiriyorum, bunu hangi dille indireyim? Bunu bize mi soracaktı acaba? O zaman niçin İngiliz iddia etmiyor? İngilizce niye inmedi Kur'an-ı Kerim, niye iddia etmiyor? Fransız niçin Kur'an'ın Fransızca inmediği karşısında iddia sahibi değil? Alman niçin iddia etmiyor? Onlar iddia etsinler. Ve şunu da size söylüyorum. Bir kişi düşünün. Hani Türkler sadece Türkçeyi biliyorlar. Onun için ibadeti Türkçe istiyor. Bir adamlar içinizde Türkçeyi biliyor. İngilizceyi de biliyor, Türkçe kadar. Fransızcayı da biliyor, Almancayı da biliyor. Birkaç dil biliyor. Bu adam hangi dille ibadet yapacak? Sen Türkçe tutturuyorsun. Öbür adam diyecek ki, ya ben İngilizce de biliyorum. Niye beni Türkçeye zorluyorsun? Bırak İngilizce ibadet yapayım. Yeryüzünde büyük bir curcuna, büyük bir kargaşa. Din bu dengesizliklerin hiçbirisini kabul etmez. Bilemele ibadet Türkçe olsun diyenler bunu ilmi olarak iddia etmiyorlar. İlmen bu doğru değildir. Dinen hiç doğru değildir. Bu sadece siyasi bir iddiadır. İdeolojik bir iddiadır. Bunun da önemi yoktur. Yani dolayısıyla söylemiş oğlum bunları Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> tabi her surenin başında besmele bulunduğu gibi Fatiha sure-i celilesinin başında da besmele var bu sure-i celile yedi ayeti kerimeden ibarettir cemaatin anlayabileceği bir üslub ile mümkün olduğu kadar zihinlere yaklaştırmaya çalışacağız. Anladığımız kadarını anlatmaya çalışacağız. Büyük müfessirlerin eteklerine sarılmak suretiyle. Yani bu meydanda kimse kendi başına dolaşmayacak. Burası bir ıssız çöldür. Yol bilen birisi olmazsa önünde, takip edeceğim bir kılavuz olmazsa, buralarda boğulur kalırsın. Ne olacak? Ben Kur'an'ı kendimle anlarım. Öyle yok. Bu, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan beri, izah edile edile geliyor. Mutlaka müfessir dediğimiz, Kur'an ayetlerini açıklamayı, ilmi meşgale haline getiren ihtisas sahası haline getiren o büyük adamların arkasından gitmeye mecburuz canım onların arkasından gitmeye niyet ederiz de bazen yanlarına da geliriz olur ama onun yanında yürüyeceksin bazen önlerine de geçersin ama onun önünde yürüyeceksin onun arkasında olacaksın onun yanında olacaksın onun önünde olacaksın. E bazen çocuk büyük adamın önünden yürür. Önünden yürüyor diye büyün yapabileceğini yapıyor manasına gelmiyor ki. Öyle isabet etmiştir. Veya çocukça bir harekettir. Öne geçmiştir. Asıl yeri arkada kalması idi ama öyle gelmiştir. Eslaftan, ecdattan kopmakta yok. Onu da tekrar tekrar söylüyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin Besmele'yi çektikten sonra Türkçe'ye de çok aktarıldı Hamdü Sena'nın her türlüsü diyoruz artık Hamdü Sena yani her türlü övgü artık kelime bulamıyorum onun için bulamıyoruz. Cemaatın dil bakımından kültürü de çok zayıf var. Anlaşamıyoruz cemaat. Çünkü her şeyimizi değiştirenler alabildiğine dilimizi de değiştirdiler. Alabildiğine dilimizi tahrip ettiler. Halbuki o de kullanılan ve bugün kaldırılmış olan her kelime muazzam bir kültürü ifade ediyor. Dün sıradan halkın konuştuğu kelimeleri bugün hocalar yardımıyla hocalar yardımıyla çözebilecek hale geldik. Efendim Osmanlıcadır diyorlar bu eski dildir diyorlar ya Türkçe değil mi bu? Bu millet bu dili kullandı. Asırlar boyunca kullandı. Şimdi yeni nesil, eski nesille anlaşamıyor. Babasıyla anlaşamıyor. Dedesiyle anlaşamıyor. Öyle kelimeler var ki bu çocuklarımızın, gençlerimizin dilinde. Bir zaman düşünüyorsun. Siz mesela bir şey söyleyeyim. Tatil kelimesini biliyorsunuz uydurmuşlar. Tatil demiyorlar da dinlence diyorlar. E, dinlencenin tatil kelimesinin karşılığı olduğunu herkes bilmiyor. Birçok kelime böyledir. Ara sıra dil bilgisi de yapacağız bazılarda Yani bazı kelimeleri açıklamaya da çalışacağız. Hoca ne yapıyor? Türkçe dersi mi veriyor bilen demeyeceksiniz. Çünkü kürsüdeki adam ders yapıyor hakikaten. Vaktiyle bu cami kürsülerinde yapılan konuşmalara vaaz da denirdi. Efendim, nasihat da denirdi ama daha çok bunların adı ders. Filan Hoca Efendi'nin filan camide şu saatte dersi var. ve kürsüye çıkan adam İslam'ı öğretmek için kürsüye çıktı. Hoca bir muallim yerindedir, bir öğretmen yerindedir. Cemaat da öğrenci mevkiindedir. Biz öğretmek niyetiyle buraya çıkmalıyız. Hakikaten dinin bilinmeyen taraflarını öğretmeliyiz, bilinen taraflarını tekrarlamalıyız. Siz de öğrenmek niyetiyle gelmelisiniz. Başka hesaplarla gelmemelisiniz buraya. Hocayı dinleyeceğim bilmediğim bazı meseleleri öğreneceğim niye öğreneceğim yaşayabilmek için, tatbik edebilmek için öğreneceğim niyeti olmalı ama sağ olsun bizim cemaatimiz içinde artık her türlüsü var kimisi bakalım hoca bugün Mahmut Paşa'dan ne söyleyecek son olayları nasıl yorumlayacak onun raporunu tutmaya geldi. Bir değil, birçok adam var burada şimdi. Eh onlara da vaaz ediyorum. Onlar gene şanslı adamlardır. Ne niyetle gelmiş olsalar da yine vaaz dinliyorlar, ders dinliyorlar, nasihat dinliyorlar. Onlara da faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Allah'ın kulu olarak yazdıklarını yazsınlar. Kulların kulu sıfatıyla yazmasınlar her şeyden evvel hesaplarını Allah'a verecekler. Her şeyden evvel Allah'a hesap vereceklerini düşünecekler. Şimdi onlar tabi cemaat arasında serpiştirilmiştir. Ama bu cemaatin arasında başka bir grup daha var. Onlar onu bilmiyorlar. Suri Yunus'u okurken geçmişti. inne rusulena yektubune ma temküruh Gerçekten bizim elçilerimiz diyor Cenab-ı Hak, bizim ajanlarımız, bizim istihbaratçılarımız dinlerüzülene yekti bu. Bütün olup bitene şey yazıyorlar. Bu dinleyen cemaatin her halini yazdığı gibi o rapor tutanların rapor tuttuklarını da yazıyorlar. O melek elçileri onların rapor tuttuklarını da yazıyorlar bunu da bilsinler ama. Yektübune ma temkürun. Onların tuzakları, kurdukları hileleri, efendim, takip ettikleri projeleri o bizim gönderdiklerimiz yazıyor diyor Cenab-ı Herkes hesabını buna göre yazsın. Buna göre dinlesin, buna göre anlasın. <gülüyor> hamdülillah evet hamdü senanın övgünün her türlüsü Allah'a aittir ezelden ebede kadar burada elif lam var o el derken elhamdü derken o elif ile lamın çok ciddi manaları vardır ehlince bellidir ancak bütün bunları ifade edebilmek için birçok mütercim şunu tercih etmiş, ezelden ebede kadar, ezelden ebede kadar, yani bütün zamanları kaplayacak şekilde yapılan her türlü hamdin, şükrün, metü senanın sahibi Allah'tır. Bütün övgüler Allah'ın bütün medihler Allah'ın hakkıdır. Şimdi şöyle düşüneceksiniz: Biz zaman zaman, zaman zaman bazı insanları övüyoruz. Sövdüğümüz gibi övdüğümüz de oluyor, değil mi? Zaman zaman bazı insanları överiz. Niçin överiz insanları? Onlarda övülmeye layık kendilerini üstün kılan bazı vasıflar görüyoruz. Yani herkeste bulunmayan onlarda bulunan bir kısım üstünlükler var. Mesela bir kişi düşünün herkesten farklı bir sese sahip. Allah ona gayet güzel bir ses veriyor. Dinlenir bir sesi var, güzel bir sesi var. O ses üstünlüğü sebebiyle biz onu övüyoruz sesindeki güzellikten dolayı o güzel sesin sahibini övüyorsun. Ve bazı insanların fizikleri, vücut yapıları hakikaten müstesna bir ölçüdedir. Bazı insanların fizikleri, vücut yapıları hakikaten müstesna bir ölçüdedir. O vücut endamı eşkali itibariyle boyu postlu yerinde diyorsun adamın. Kaşı şöyleydi, gözü şöyleydi, eli ayağı şöyledir diye övüyorsun. Onda bir üstün taraf görüyorsun. Bazı insanları bilgide eriştikleri seviyeyle övüyorsun. Yani ileri seviyede bir bilgisi var yahut normal insanlardan farklı bir bilgiye sahip. Bazı insanlarda hakikaten istesnahi bir güzellik var. Yani vücut yapısının dışında güzel dedirtecek ölçü de güzel. Bütün bunlardan dolayı methediyoruz insanları değil mi? Yani gördüğümüz üstünlükten dolayı onu övüyoruz, methediyoruz. Halbuki kainatın kainatın bütün parçalarına bakın canlı ve cansız her şeye bakın her şeyde bir güzellik var belki birkaç güzellik var her şeyin mutlaka bir güzel tarafı var o güzelliği bizi ona doğru çekiyor ve onu met etmemize sebep oluyor eşyadaki bu güzellikler bu üstünlükler bu eşyaya nereden geldi? Allah'tan yani bütün varlıklarda gördüğümüz üstünlükleri bu varlıklara taksim eden Allah'tır. Ve Allah'ın verdiği bir üstünlük övme sebebi olursa o üstünlüklerin tamamına sahip olan Allah bütün güzellikleri, bütün mükemmellikleri, bütün üstünlükleri kendinde toplayan Allah her türlü övgüye sahip değil mi? Her türlü hamd onun hakkı değil mi? Taştaki üstünlük ondan gelen bir üstünlük. Güldeki güzellik ondan gelen güzellik. İnsandaki güzellik ondan gelen güzellik. Her şey ondan geldiğine göre o halde bütün bu üstünlüklerin, bu güzelliklerin bu methedilmeye, övülmeye layık vasıfların kaynağı Allah olduğuna göre Müslüman Namazı başlarken diyor ki ezelden ebede kadar bütün övenlerin övgüleri, metü senaları her türlüsü Allah'a aittir, onun hakkıdır diyor. Bir defa başla hakkı teslim edeceksin. Ama sen namazda bunu der de namazdan çıktıktan sonra o benim şöyle servetim var, şöyle rütbem var şöyle şeyim var dedin mi o fatihaya ters düşer namazda her türlü üstünlüğü Allah'a verdiğin gibi namazın dışında da her türlü üstünlüğü ona vereceksin yani sen namazdan çıkınca o vasıflarını kaybetmiyor Allah yine o Allah ezelden ebede kadar her türlü varlığın canlı ve cansız her türlü varlığın methü senası, övgüsü Allah'a aittir. E, cansızlar da met eder mi eder? Bir ayette Ve immin şeyin illa yusebbiho bihamdihi Kainatta hiçbir şey yok ki hiçbir varlık yoktur ki o Allah'a hamd etmek, Allah'ı tesbih ederek yani ona hamd etmek suretiyle Allah'ı tesbih etmiş olmasın Yani Allah'ın tesbih edilmesi demek Ya Rabbi sende hiçbir eksiklik yoktur. Hiçbir noksan yoktur. Hiçbir kusur yoktur. İfadesidir tesbih. Tesbih Allah'ı bütün eksiklerden arındırmak. Bütün ayıplardan, bütün kusurlardan uzak olduğunu beyan etmek demektir. Hani bir taraftan eksiği olmadığını söylüyorsun, bir taraftan da hamlediyor her şey. Onun üstünlüğünü, yüceliğini ortaya koymak suretiyle. Sadece eksiğin yoktur diyerek bitirmiyor. Eksiğin olmadığı gibi bütün üstünlükler de sana aittir. Namaz kılan namaza başlarken böyle söylüyor. O nasıl bir Allah? Tabi Allah deyince tam netleşmiyor. Zaten biz şunu söyleyebiliriz. Allah'ı bilmiyoruz biz. E Resul Ekrem bile Subhaneke, Ma'arefneke, Hakka Marifetike Ya diyor. Ey bilinen Allah'ım, seni hakkıyla bilemedik ve'l-evvelu ve'l-ahiru ve'l-zahiru ve'l-batın her şeyin başı, sonu en açık olan, en kapalı olan Allah. biz seni hakkıyla bilemedik diyor. Kur'an da bunu ifade ediyor, Resulullah da bunu ifade ediyor. Biz Allah'ı tam bilemediğimiz için ona layık davranışlardan uzaklaşıyoruz zaman zaman. Bilseydik o bilgiye göre hareket tarzımız olabilirdi, davranışlarımız ortaya çıkabilirdi. Cenab-ı Hak kendisini tarif ediyor. Biraz ben kendimi anlatayım size diyor. Allah'ı tarif ediyor. Kimdir o Allah? Rabbil Alemi. Bütün alemlerin, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamdü Sena'nın her türlüsü. Demek ki... ...bütün alemlerin... ...Rab, Rab deyince... ...yaratan... ...şekilden şekile sokan... ...efendim... ...tavırdan tavıra sevk eden... ...terbiye eden... ...düzenleyen... ...Rab demektir. Yani... ...Allah alemde olup biten her şeyi ben düzenliyorum diyor her türlü sena benim hakkımdır. Niye? Çünkü Rab benim. Ben yarattım. Ve bütün eşyayı şekillendiren, terbiye eden, işte tavırdan tavıra, halden hale intikal ettiren benim diyor. Sakın siz başka tasarruf sahibi olduğunu zannetmeyin. Bu alemde başkaları iş görüyor zannetmeyin. E olur mu hocam? Bazen Allah'ın da razı olmadığı iş yapanlar var. Allah razı olmuyor bazı işlere ama izin veriyor onlara. Olup biten her şeyin izni Allah'tan çıkıyor. Ama yapılmasına izin verdiği, konuşulmasına izin verdiği, tatbik edilmesine izin verdiği birçok şey var ki onlara rıza göstermiyor Cenab-ı Hak ama izin veriyor bu sözü söylemek isteyenin dilini tutmuyor yolunu kesmiyor ama bir gün hesabını soracak sen ne akla benim razı olmadığım bu sözleri söyledin benim razı olmadığım benim beğenmediğim benim kabul etmeyeceğim bu sözleri niçin söyledin ben sana söylemen için izin verdim hürriyet verdim ama bunun hesabını soracağım diyor Cenabı Hak ve soracak yani e, o bankalar arası bir kurul hani başkanı söylüyor akşam işte kimse bugüne kadar mali konularda yaptıklarım yanımda kaldı zannetmesin diyor bu yalnız mali konularda değil her konuda herkes bilecek ki yaptığım yanıma kalmayacak. Ben söyledim, kimse duymadı, kimse karşı çıkamadı, karşılık veremedi, hiç kimse bu sevdaya kapılmaz. Bir gün gelecek, bir mahkeme kurulacak, buranın en güçlüleri, dünya hayatının en güçlüleri orada sıradan sanık mevkiindedir, mazmun mevkiindedir. Oranın tek hakimi Allah'tır. Hakimler de orada sanık, savcılar da sanık, suçlular da, suçsuzlar da herkes orada. Güçlüler de güçsüzler de. Bu çok sürmez. Tarih çok güçlü adamları kaydetti. O çok güçlü zannedilenlerin hiçbirisi yok ortada kaydettiği o en güçlü adamlardan hiçbirisi yok ortada ya kötü bir nam bıraktı gittiler veya iyi bir nam bıraktı gittiler iyi bir isimle veya kötü bir isimle gittiler ama hiçbirisi yok bunu bilesiniz sabır sabır tahammül ama böyle her şeyi körü körüne kabullenmek değil davayı yürütme konusundaki tahammül işini bileceksin davanı benimseyeceksin ben sizi fazla bekletmeyeyim ezan da okundu şöyle bir başlangıç olsun diye inşallah cemaatimiz toplanır haftaya başladığımızı duymuş olur daha cemiyetli daha değerli toplu olarak Fatiha suresini okuyacağız Fatiha demeden önce şöyle bir iki cümleyle bir noktaya dokunmak istiyorum. Eylül ayına girmiş olduk. Böyle mi? Yani ömür hızla gidiyor. Efendim yazı geride bırakıyoruz. Allah nasip ederse 11 Eylül'de bir hafta sonra 11 Eylül'de okullar açılacak okullar açılacak ve yavrularımızda büyük bir heyecan var o çocukluk aşkıyla işte harıl harıl sizde önlükleri satıyorsunuz yakalıkları satıyorsunuz çocuklar hazırlanıyor her türlü fakat acaba bir şey dikkatinizi çekiyor mu yani hangi sınıfa gidecekse çocuğunuz İlk öğretimin hangi sınıfındaysa bilmiyorum veya eğitimin hangi sınıfındaysa bu bulunduğu yaşa kadar çocuğunuzun şu anda devam edeceği sınıfa gelinceye kadar ona karşı görevinizi yapabildiniz mi? Ki bir Müslümanın çocuğunun böyle dili dönmeye başladığı zaman bir Müslüman çocuğunun dili dönmeye başladığı zaman tek tük bazı kelimeler söylüyor ya çocuklar hani konuşabildiği zaman 4 yaşında 5 yaşında bu çocuğun ilk defa okuması konuşması gereken nedir? Bir Müslüman olarak bunu düşünüyor musunuz? Ne söylemesi lazım bu çocuğun? Elbette ki o çocuğun ilk defa söylemesi gereken, okuması gereken kitap, kendisini yaratan Allah'ın gönderdiği kitaptır. Fakat bu Kur'an isimli kitabın çok sonralara bırakıldığını görüyoruz. Yani biz çocuklarımıza dili döner dönmez, okumaya kudreti yeter yetmez İlk defa Kur'an'ı okutmayı düşünmüyoruz biz hiç darılmayın cemaat bu konuda o kadar suçlusunuz ki elime kalın bir meşe olduğunu almam lazım on vuracağım bir sayacağım o kadar suçluyuz yani o kadar suçluyuz çocuklarımıza Kur'an'ı öğretmeyi onları harcamak sayacak kadar gafil sayacak kadar kendimizi yitirmiş insanlardırız. Şimdi güya bir rahatlığınız var sizin. kısmi bir rahatlığınız. Efendim, yaz tatilinde ben çocuğumu camiye gönderdim. Falan hocaya gönderdim. Falan kursa gönderdim. Oldu mu? Oldu mu? Efendim, 11 yıl ilk öğretime ve liseye gönderiyorsun. Bu 11 yıllık çalışmanın belki e, nihai hedefi diyebilirim bu çocuğu üniversiteye götürmek 8 yıllık ilk öğretim 3 de buna liseyi ekleyin bu çalışmanın bir hedefi nedir? bu çocuğu üniversiteye taşıyacaksın gidebiliyor mu? 11 yıllık tahsile rağmen üniversiteye girişi başaramıyor 11 gün Kur'an'a göndermedin bu çocuğu ben bunun din işini hallettim diyorsun Benden günah diye söylüyorum. İlk öğretim mezun verdi biliyorsunuz. Yani sekiz yılı okuyan çocuklar bu sene bir dönüm noktasındalar. Ya liseye devam edecekler. Bu çocuklar deyince böyle Avrupalı çocuklar değil bunlar. Sizin oğullarınız, kızlarınız, torunlarınız, başkalarından ben bahsetmiyorum. Şimdi muhatabım sizsiniz burada şimdi bu çocuk ne yapacak çok kısa zamanınızı alacağım ne yapması lazım bu çocuğun öğretemediğin belli bu çocuk dinini öğrenemedi ama öyle bir yaştadır ki eğer buna sahip olmazsanız tamamen bunu kaybedeceksiniz ben diyorum ki bu ilk öğretimi bitiren ilk öğretim diplomasını alan bu çocuklarınızı gelin Kur'an kurslarına İmam Hatip okullarına kaydettir. Bir kısım bahaneleri ileri sürmeyin. Elbette ki sen ipin ucunu baştan kaçırdın bir defa. E, Endülüs çöküyor. Son Beni Ahmer devleti Endülüs'te çöküyor. İspanyollar işgal ediyorlar. Son hükümdar Abdullah Savir denen zat ağlıyor. Anası demiş ki ona Erkekler gibi çalışma vaktinde sen eğlendin çalışmadın şimdi sana kadınlar gibi alamak düşer tabi vaktinde gelin çalışmanızı yapın sizden isteğimiz şu bu ilk öğretimi bitiren çocuklarınızı imam hatip okullarına veya Kur'an kursuna gönderin önünüzdeki engelleri Allah kaldıracak niçin inanmıyorsunuz ya bir taraftan Allah her şeye kadirdir diyorsun. Yalan mı söylüyorsun sen yoksa ya? İnanmıyor musun sen Allah'a? Allah her şeye kadirdir de senin çocuğunun önündeki engeli kaldırmaya gücü mü yetmiyor Allah'a? Kaldıracağım. Bunun bir yok. Geçici imtihanlardır bunlar. Murakkat imtihanlardır. Tavsiyem şu. Gönderin bu çocukları. Kur'an kursuna gönderirseniz misal olarak söylüyorum. Bir yıl kalsın. Bir yıl kalsın Hatasız bir Kur'an öğrensin bu çocuk Namaz, oruç, hac, zekat gibi Temel dini bilgileri öğrensin Bir Müslümanın iman esaslarını İtikad esaslarını öğrensin Peygamberini tanısın Ana hatlarıyla Onun ahlakını görsün e Bir yıl Kur'an kursunda kaldıktan sonra Liseye gönder İlla da göndereceksen bir yıl bir yıllık din eğitimi onun hayatında son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Ama bir yıllık gecikme hiç de ciddi bir gecikme bir kayıp değildir. Daha sonra var ve bırakın bunlar Kur'an kursunda bir yıl değil de üç yıl kalsınlar, açık öğretim lisesini orada bitirsin. Açık öğretim lisesi yoluyla lise mezunu olsunlar, böyle bir yıllık bilgiyle yetinmeyip daha geniş bilgiler alsınlar. Bunlar size lazım olacaklar. Hatta bunların önünü kesenlere de lazım olacak bu çocuklar. Onlara da lazım olacak. Ne olursa olsun son durak musalladır. İşte şu tiyatro artistidir, şu film artistidir, şu zengindir, bu zengindir, son... Olarak imamın kayığına beni cevher bilir. Ötesi yok. Orada or general niyetine demiyor imam efendi. Her kişi niyetine. Orada öyle bir rütbe yok. Orada bütün rütbeler sökülür. Orada bütün servetler yok olur. Orada her şey kaybolur. Çocuğunuzun bu son gününü düşünün. Kendi gününüzü düşünün. Kayıtların vaktidir, zamanıdır. Yalandan yere, şuna buna kapılmayın, evama kapılmayın. İşler gittikçe kötüye gidiyor. Ve bizim ilgisizliğimizin burada payı büyüktür. Benden vebal gidiyor. Yapacağınız iş budur, tutacağınız yol budur. Bu çocukların hiçbir kayıpları yoktur. Hani dinini öğrenmesini kayıp sayarsa o başka. Ama kazancı var bu çocuklar. İlla ve illa bu Kur'an kurslarını, bu imam hatip okullarını yaşatmalıyız, devam ettirmeliyiz. Milletin büyük emeği var, büyük yatırımı var. Niçin bunları feda ediyorsunuz böyle? Göre göre niçin feda ediyorsunuz? Kurarken mi samimi değildi bu millet, kapatırken mi samimi değil? Büyük bir aşk ile okulları açtık, iman ile heyecanla. Şimdi niye sahip olmuyorsun? Bugün mü yalancısın, bugün mü yalancısın? Bunu anlamak istiyorum doğrusu illa ve illa bu nasihatımı dinleyin arkadaşlar. Cenabı Hak cümlemize basiret ihsan buyursun. Diller